Ancak adam onu affetti, bu olanlar üzerine miktat, yemin ederim ki artık İslam'ın hakim olduğunu görebileceğim diyerek emirin yanından çıktı.